Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Yer Takım. Uzun zamandır programda aslında yer almıyordum ama hem Yağmur'un ricasıyla hem de şu an bulunduğum yer dolayısıyla bu hafta sizlere Şirince'den, Nesin Köyleri'nden bir kayıt iletiyoruz. Neden buradayım? Çünkü burada Nesin Köyleri içerisinde Mimarlık Yaz Okulu düzenleniyor ve o Mimarlık Yaz Okulu'nu düzenleyen İnci Sarıbaş ve Selena Erdoğan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hem onlarla biraz konuşup hani Nesin Köyünde Nesin Köylerinde mimarlık okulları nasıl düzenleniyor? Onlar neler yapıyor? Bu yani başka mimarlıklar ve başka mimar katörlerinde neler oluyor? Onları konuşmak istedik. Önce aslında ben biliyorum tabii ki de biraz <gülüyor> hani sizi de tanımak <gülüyor> isterim. Hanginizden başlayayım? Inci. İnci. İnci. <gülüyor> Biz de birbirimizi Büyükler. <gülüyor> ben Inci İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden geçen Eylül'de mezun oldum. E, ve o sıradan beri de aslında e, yüksek lisans başvurularıyla uğraşıyorum. E, şimdi Eylül'de Tevbel'ine gitmeden önce <gülüyor> <gülüyor> e, Selen'le birlikte aslında birkaç aydır e, düzenlemeye çalıştığımız e, mimarlık yaz okullarında e, asistanlık yaptık. E, bundan öncesinde de aslında beraber uzun bir Evet. ortak <gülüyor> kesişmelerimiz oldu. Hepsi de mimarlık dünyasının içerisindeki atölye ve benzeri çalışmalardan. Belki onlardan Selen bahsedelim. <gülüyor> onlardan, <evet. gülüyor> Merhaba ben Selen. <gülüyor> Aranızda İzmir'den katılıyorum. 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum bu sene. Pardon geçen sene. Çıtır mimarım diyorum. <gülüyor> Hep diyor. Hep diyorum evet. ben de işte yüksek lisans başvuruları sürecinde o boş kaldığım vakitlerde İnci ile beraber bir şeyler düşünmek istediğim için aslında yine bir Bunesin köyünde yollarımız kesişti. bu etkinlikleri de ben de Milano'da devam ettirdim dişeyle İnci ile beraber. nasıl yollarımız kesişti? Şöyle. Biz İzmir'de Çatıdakiler grubunda beraber aslında daha önce de çalışıyormuşuz ama birbirimizden haberimiz yokmuş aslında. Evet. <gülüyor> Farklı zamanlarda erasyonumuz evet, yaptığımız için bir türlü denk gelemedik. Ve isimsel olarak bir inci vardı aslında ama <gülüyor> cisimleşmemişti benim için. Benim için evet işte bu geçen sene e ESA işte Türkiye'de yollarımız kesişti ve ondan sonra aslında birbirimizle çalışmanın güzel olacağını düşünüp böyle bir yola girdik. Ben burada küçük bir açıklama, yani dinleyiciler için evet. ufak bir açıklama yapacağım. <gülüyor> hem çatıdakileri <gülüyor> hem de EASA'yı EASA'yı ara ara programda da bahsediyoruz. EASA European Architecture Student Assembly Avrupa Mimarlık Öğrencileri Birliği her sene Avrupa'nın başka bir yerinde 400 Tane mimarlık öğrensin bir araya geldi ve atölyelerden oluşan bir etkinlik ama geçen sene pandemi koşulları sebebiyle Türkiye'de, Türkiye'de yerel bir şekilde aslında her ülke kendi yerel şekilde hı hı. yaptı. Aynen. Çatıdakiler peki? Çatıdakiler aslında birkaç yıl önce Mimarlar Odası'nın yani İzmir Mimarlık Merkezi'nin çatısı altında 5 evet. farklı üniversitenin, 5'lik galiba en son evet, saydığımda. 5 farklı üniversitenin öğrenci temsilcilerinin bir araya gelmesiyle ve farklı öğrenci etkinlikleri yani mimarlık öğrenciler için onları bir araya getirecek Genellikle cuma buluşmaları olarak çalışan bir organizasyon ekibiydi. Evet, biz de ee, kendi aynen. okulumuzun temsilcileriydik ve... İşte hepimiz kendi okulumuz önüne yani öğrencilere, çıtadakilerdeki etkinliklere duyurup e, Onları işte böyle o hani işte bir marka dünyasında kolektif ortamına sokmaya çalışıyorduk İşte birbirimizle hem okullar arası ilişkiyi kurmaya Hani işte İYİTE ne yapmış, 9 Eylül ne yapmış, Yaşar Üniversitesi ne yapmış gibi böyle e, Birbirimiz hakkında haberdar olmaya e, yarayan bir aslında ortamdı bizler için ve çok evet. keyifliydi ee, ama aslında bence Eson çok farklıydı ve bizim biz Tabii. de bir şey yapabiliriz bir ekip olarak hı hı. ilk düşündüğümüz oraya diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü E gerek ortamı yani Okulu'nu seçmişlerdi İzmir Karaburun'da e, bu Eylül'de. E, gerekse oradaki organizasyon ekibinin aslında o birlikte çalışması ve bir kamp niteliğinde evet. olması e, çok şeydi. E, İnan vericiydi işte. yani. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> evet. e peki yani ben biraz böyle buraya da bağlanmayı yani Nesin köyleriyle ...daha hmm. önceden bir iletişiminiz var vardı <gülüyor> ya yani, da... Hani, evet, evet. Çünkü belki um, dinleyicilerimiz hep Nesin Köyü'nü daha doğru. çok matematik evet, evet. köyü olarak bilir. Benim Nesin Köyü'yle uzun bir ilişkim var aslında. Lisede, lise yıllarımda gelmeye başladım ilk olarak. Nesin Matematik Köyü varken sadece... ...matematik yaz okullarına geliyordum. Ardından mimarlık öğrencisiyken... Farklı bir ekibin, o sürede farklı bir ekibin düzenlediği e, mimari kez okullarına katılmaya başladım. Sanırsam ilk olarak 2017'de başladı ve ondan sonra her yaz 2019'da dahil olmak üzere devam etti. E, bu yüzden aslında bu fikiri e, kendilerinden aldığımız için ben Nesin Sanatköy'ün e, kurucusu alan Işın Önal'a ve e, Cemil Çalkıcı'ya buradan e, selam olsun diyorum. E, radyoda daha önce kayıtlarımızda Cemil'le evet, olan bir kayıt var de, açık biliyorum. mimarlıkta. E, Sağolsun o da süreçte aslında... E, oldukça yardımcıydı, konuştuk zaman zaman. Ee, tabii o noktada ben benim için çok açık bir seçene seçenekti. Ee, bir yerde bir şey yapacaksak, madem bu kadar bağım var ve zaten ait hissediyorum, seviyorum, o yüzden nesin köyünde yapalım diye Selen'e sundum. Sonra Inci işte Eyaçu sonra biz birbirimizi sevdik <gülüyor> ve Inci de e, işte bu Nesin köyleriyle ilgili etkinliği daha önce de düşünüyormuş, ve O yüzden e, bir arkadaş grubuna bu fikri patlattı. <gülüyor> sonra ben de tabii ki neden olmasını hemen deyip... E, Inci'nin yanına gittim ve yardımcı olmaya başladım. E, dolu boş şekilde aslında bir nevi buradan geliyor. E, dolu boş ismi de mimarlıkta çok karşımıza çıkan bir şey işte hani dolu boş da gösterin öyle gösterin böyle. Yani sürekli karşımıza çıkan bir şeydi. Tamamen konuşma arasında geçen, <gülüyor> bir, anda bir anda çıkan bir fikir. dolu boşun şeyi galiba bazılarımızın o sırada işsiz olması ve evet. bazılarımızın işleri olması. Aynen dolu boş izlerinden çıkmıştı, kesinlikle. Evet. Daha sonra işte hep başladık yavaş yavaş kurgulamaya işte hani konu ne olabilir diye kendi aramızda tartıştık ne nasıl bir şeyle gelebiliriz diye. Sonra fark ettik ki neyse köy zaten Hani kendine has bir köy ve bu yüzden hani çok da ondan ayrı bir şey yapmayalım hani ondan çok kopartmayalım diye hmm. düşünerek hani çok da böyle konuyu sınırlamadık ama hani köye ait bir şeyler olsun istedik ve o yüzden hani ilk gayemiz hmm. bir nevi bu oldu konuların köyden çok uzaklaşmaması oldu. Peki nasıl diyeyim yani bunu karar verdiniz organizasyona başladınız hmm. neler oldu ya bu arada belki şundan da bahsetmek lazım bugün aslında bu merkez okulların son Günün, günü. Dün evet. son günüydü. Aslında bitti. iki haftalık bir süreç sona erdi. Evet, evet. Belki birazın hani neler olduğuna dair hangi atölyeler gerçekleşti? Evet. <gülüyor> ee, aslında bizim planımız ilk olarak şeydi. Hem daha önce köye gelmiş, mimarkez okullarına katılmış hocalarımızı, yürütücüleri Çağıralım hem de biraz aslında belki bizim burada görmek isteyebileceğimiz insanları Hı -hı. katmaya çalışalım köy Çünkü biraz aslında köy böyle işliyor benim Hı -hı. kafamda da. İnsanlar referans sistemiyle diğerlerini getiriyor ve böyle büyüyor. Bu yüzden aslında ilk yaz okulumuzda birlikte olduğumuz Soğumimarlık. mimarlık evet, getirdik. Sevince, Bayrak ve Oral Göktaş'la. Göktaş evet selen aracılığıyla. Aynen. Geçen sene... buradan sevgili hocalarıma sel kollarım. Geçen sene e, onlarda staj yapma imkanı bulmuştum ve e, çok sevdiğim iki insan. O yüzden hani e, onların da bu köye gelmelerini hani bizlerle beraber düşünce biçimlerini çok seviyorum ben onların. Çünkü bizlerle beraber bu köy üzerine düşünmelerini istediğimiz için aslında bir nevi inciye teklif ettim bunu. Tabii. Ve hani ilk başta Encina dediği gibi hani hep şeye gitmek istemiştik. Hani köyü daha önce bilen, hani işleyişini bilen hani o bir nevi <gülüyor> Ortamı alışık e, e, insanlar olsun istedik ama yani o hocalar çok enteresan bir şekilde alışmaları bir gün bile sürmedi ortama. Yani yani Bazı hani köy için. <gülüyor> sizin de öyle oldu galiba. Evet benim de. de öyle evet. oldu gerçekten. Ya şeyden de belirtmek lazım onu da belki burada deneyiciler için. Evet. Planımızda aslında biraz daha geniş bir e, daha büyük kontenjanlı bir program yapmak vardı fakat şu anda Türkiye'nin gerek ekonomik koşulları gerek de belirsizlikten dolayı e, bizim de istediğimiz kadar büyük e, bir etkinlik e, olamadı. Belki de daha iyisi daha iyi buydu yani belki olabilir. süreç içerisinde onu biraz fark ettik. Evet. E, i̇lk yaz okulundaki bir atölyemizde de Eylül ayına ertelendi. Hı hı. Hı -hı. Şimdi tabi onlar kendileri bir ekip olarak yapıyorlar. Buradan onları da belirtelim Hı -hı. belki katılmak isteyenler olursa. E, Spekülatif Nematod isminde e, Aslan Şenel ve Ekibi. e, ekibiyle birlikte İTÜ'de gerçekleştirecekleri güzel bir atölye Hı -hı. olacağını düşünüyoruz. Hı -hı. Peki, ikinci haftaya ben... gelirsek. Yok, daha, hafta, daha ikinci haftaya i̇kinci gelmeyelim. Hafta daha ee, biraz hani Sevince ve Oral'la beraber yaptıklarınızdan. çünkü. Evet. Ben tabii. biliyorum tabii ki <gülüyor> <gülüyor> hayatınızı. <gülüyor> tamam. ee, şey, e, ilk hafta aslında şunu yaptık bir nevi. Zaten e, Oral Hoca ve Sevinci Hoca da işte MEF'de zaten akademisyenler ve hani onlar da belli bir konu e, Waste konusu üzerine araştırma yapmışlardı bir dönem boyunca. Ve bir kitapçık hazırlamışlardı. Bu konuyu önceden de düşünüyorlarmış ve daha sonra biz zaten atölyelerin başlangıcında hep köyle bir ilişkimiz olsun işte köy, köyden kopmayalım ve tamamen apayrı bir dünyada yaşamayalım diye hani köyü düşünebileceğiniz ne yapabiliriz sorusuyla onlara gittik ve onlar da aslında köyün attıkları adı verilen atölye ve içeriyle bize geri döndüler ee, ve çok da güzel bir noktadan vurdular aslında çünkü hani yani işte malum hani Türkiye'nin de durumu hani elektriğin çok olması su, işte façoların çok olması gibi aslında hani köyün bütün her şeyini arşivedikleri bir hafta oldu aslında. En küçük detayına kadar işte köyü anladığımız yani sıkıştırılmış zip dosyası gibi bir hafta oldu. Köyü ilk defa gelen insanlar yani köyü hızlıca tanıma şansı oldu böylelikle. Evet. Arıtma nerede? Nasıl çalışıyor? Ondan sonra bokarşi yöntemi nedir? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, bu tarz evet, şeyleri öğrendiğimiz ve hani bunları işte sadece kağıt üzerine kalmayıp bilgileri birebir o çalışma mekanizmalarını gördüğümüz ve köyü gezerek incelediğimiz ve işte mesela diyelim arıtma işte hani topografyanın eğimiyle nasıl çalışıyor, bu köye nasıl dağılıyor ve nerelerde işte hani sular çıkıyor, bunlar nasıl geri dönüştürülüyor gibi böyle çok kompleksli bir atölye. Yani neredeyse yani ben Her gördüğüm üzerinden öğrendim. şey söylüyorum köyün tüm... <gülüyor> ekosisteminin yani evet, o <gülüyor> bir bir döngüsünün aslında. nasıl olduğunu hem evet. analiz edip hem de böyle onu belgelemek gibi. Evet evet bu noktaya bir ekleyebilirim belki. Aslında köye gelirken ve gelmeden önceyle buraya ilk adım atıldıktan sonra bence çok farklı bir beklenti ve karşılık Hı -hı. oluyor çoğu insanda. Hı -hı. Ee, aynı şekilde bize ilettikleri de buydu hocalarımızın da. Bekledikleri biraz daha küçük ve hani bu köy neler atıyor aslında sürekli ürettiklere bakıyoruz bir de tükettiklere baksak gibi bir e, Hı -hı. düşünceyle geldikleri yerden e, bu köyün ne kadar da aslında arka planında dönen Hı -hı. bir sistem ve bir döngü var bunu anlamaktı. Yani köyün attıkları sonrasında köyün döngüleri haline geldi. Dönüştü birazcık. Ee, o yüzden aslında çıktı olarak da şey açısından benim için çok değerliydi. Yani yıllardır geldiğim köyün aslında gerçekten pek de bak bakılmayan bir tarafına baktık beraber ve kurulan iletişim her bir köydeki çalışanı ve tanımak, onların yaptıkları işe değer vermek çok bence köyle kurulan iletişimde de çok güzel oldu. Çünkü sonunda yaptığımız ser sergi değil aslında bir sunumda bile. <gülüyor> evet. İlk defa ben köyün çalışanlarının geldiği ve katıldığı ve soru sorduğu ve hmm. kendilerinin imajlarını gördükleri aslında bir şey e, evet, yaşadılar evet. ve bu bile çok değerli Değerliydi olduğunu kesinlikle Ve işte hani bu noktada gelen katılımcılar çok hızlı bir şekilde uyum sağladılar. Çünkü artık Rıdvan abi kim biliyorlar ya da işte hani atölye nerede biliyorlar. Hani bu bakıma çok da faydalı bir atölyeydi bizler için. Hı. Ee, buradan gelelim ikinci haftaya gelelim, evet bizde <gülüyor> <gülüyor> <Sessizde. gülüyor> evet e, ikinci... ikinci haftada ya ben ben de ikinci haftadaki seyrek biliyor muydum <gülüyor> <gülüyor> çok kötü <gülüyor> Onları off the record. O neydi ya? <gülüyor> Nereden girdik falan. İkinci haftadaki atölye yürütücülüğünden bildim aslında. Yani İnci ve Selin'in davetiyle. Elif Çak'la, Elif'le beraber planladığımız bir atölye vardı ama bir şekilde hem böyle koşulların getirdiği bir de nasıl diyeyim öyle kendiliğinden biz iki atölyeyi birleştirdik. Çok da güzel yaptık galiba. Evet, evet, çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> böyle 40 yıllık dostmuş gibi kaynaşılan bir ortamda hepimiz için. Yani böyle sanki bir uzun süredir görüşmeyen lise arkadaşları gibiydik. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ee, o, o programın <gülüyor> içerisinden bahsedelim Aha. biraz. Aslında bir üst başlık olarak nesne ve şeyin peşinde olarak <gülüyor> çıktı ortaya. Burada nasıl olduğunu bilmemiz, bilmediğimiz şekilde aslında paralel bir ilgi alanlarından çıkan evet. bir birliktelik oldu sanırım çünkü biz zaten ilk metinleri istediğimizde yani çağrı için olan metinleri istediğimizde de çok benzer bir şeyler yapacak sanırım bu iki ekip <gülüyor> bir güzel oldu ikisi birlikte ortaklıklar kurulur vesaire diye sevinmiştik içerik olarak aslında Can Gündüz, Bilge Demirtaş, Esra Öküttek ve Osman Şişman <gülüyor> birlikte dört kişi nesne yönelimli ontolojiden de biraz aslında ee, ilham alarak bu köydeki seramik atölyesini ve eserin, Eser Öykü Dedenin e, seramik pratiğini harmanlayarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gram Harman'ın da burada <gülüyor> küçük bir, <gülüyor> bir e, konuk etkisiyle. Aslında biraz felsefe, biraz sinema, biraz tasarım ve e, birçok şey birlikte e, bir yaz okulu planlıyorlardı. E, sizin de Aynı şekilde aslında. Bizim de aslında planladığımız şeyin içerisinde işte biraz nesnelerin üzerinden ilerleyip o şeylerin hani birbirleri nasıl göçtükleri, birbirleri nasıl ilişki evet. kurdukları gibi bir e, yönü vardı atölyenin ve evet. bir şekilde işte birbirinin içerisine geçip e, böyle ortak bir atölyeye Armandandı. çevirdik şimdi. Ah bambaşka sıra bende. <gülüyor> sıra bende. Ee, yani Elif Çak... Şey olarak da katılamasa da, e, fiziksel olarak burada bulunamasa da onun da sunumuyla şeyi anladık aslında. Kendi pratiği, <gülüyor> sizin de sanat pratiğiniz <gülüyor> vesaire. Buna yatkınlıkları var, bunu tartışmaya açabileceğimiz çok fazla e, alan oldu. E, ben aslında Hakan Atay e, bu Gram Harman'la bir haftalık bir nesne önemli ontoloji yaz okulu düzenlemişti. E, bize de gerçekten denk geldi. Paralel olarak bu şekilde etkinliklerin yer aldığı üst üste geldiği e, bir yer haline geliyor biraz e, Nesin Köyü ve çevresi. E, bu yüzden de güzel oldu bizim için aslında. E, evet. Ortaklık kurmak adına. Evet. Hmm. Farklı şeyler üzerine düşündüğümüz bir hafta oldu açıkçası. E, yani ben bu hani ben ben benim bile böyle <gülüyor> durup böyle daha önce ben bunları aslında düşünüyormuşum ya. Ama hani bunlar bunlarla ilişkilenmiyormuş dediğim bir haftaydı ve daha sonra o hani kavramsal birkaç tane şeyle de çok güzel desteklendi düşüncelerimiz. Umarım diğer arkadaşlarımızın da böyle olmuştur. Güzel bir haftaydı Düşünün Bir de evet üzerine. Yani ikinci haftada hani bizim yaptığımız atölye içerisinde biraz daha böyle hem bilgi paylaşımı, evet, deneyim hı. paylaşımı, deneyim paylaşımı vesaire hı hı. gibi hani başka mecralara bakıp Yürüyüşler okay. yaptık sabah 6:00 vardı. <gülüyor> yola çıktık ben e, katılımcılara sabah 6.30'da yola çıkıyoruz deyip kendim 6.33'te uyandım. Böyle şeyler <gülüyor> bir evet, ve yani. aslında sadece mimarlık öğrencileri de yoktu. Yani başka <gülüyor> alanlardan öğrenciler de öğrenci vardı. vardı. Ee, başta mimarlık göz okullarını kurgularken de buna dikkat etmeye çalıştık. Yani hedef kitle konusunda çok nettik ve böyle her bir aslında e, disiplini bile ayrı ayrı, ayrı, ayrı yazmaya çalıştık ki e, fakat işte Mimarlık Yaz Okulu e, korkutucu olabiliyor. Yani burada bir gelenek insanları? de devam ettirmeye Hı -hı. çalışmak Hı -hı. ve öncekilerin bir devamı olmaya çalışmasından dolayı belki de e, tartışmaya açılması gereken de bir mesele. Mimarlık Yaz Okulu demek. Çünkü o zaman diğer e, alanları dışlayıcı da bir evet. şey haline gelebiliyor. Ya da hepsi mimarlık mı? Bilemiyoruz. <gülüyor> yani. e, o yüzden e, tabii farklı alanlardan da katılımcılarımız oldu. E, grafik evet. tasarım, hı hı. iç mekan tasarımı e, evet. e, e, ve şey de güzeldi aslında yani sadece mimarlıkla alakalı değil mesela gün içerisinde atölyede sorduğumuz bir soru o atölye sınırları içerisine kalmıyordu çünkü bizim gündelik akışımızda da e, matematikçilerle de ya da işte başka bölümde insanlarla da kesiştiğimiz için o ortak alanlarda bu işte soruyu onları da sorduğumuz anlar oluyordu ve onların da geri dönüşünü aldığımız ya da uzun süre insanların kafalarını yakıp <gülüyor> durduğumuz anlar da oluyordu Tabii. o yüzden ne aslında o atölyesinin de içerisinde kalmadı çoğu şey. Yani biraz daha böyle sınırlarını e, genişletti. Ve hani çok daha farklı kitlelere ulaştı. Çok haklısın aslında. Evet. Nesin köyü de böyle bir alan. Evet. Belki Hı -hı. bu yüzden hani Nesin sanat köyü var, felsefe köyü var ve matematik köyü var. Ve bunlar birbirinden ayrık yapılar değil. Evet burada. kesinlikle değil. Ee, mekanları ayrı ayrı kullanabiliyorlar gün içinde. E, ders sırasında vesaire. Ama daha sonrasında aslında... Bütün bir komünite bir araya geliyor birçok alanda hı hı. ve o yüzden hani burada var olan felsefeciler, sanatçılar işte matematikçiler ve birçok başka disiplin aslında gönüllü ve çalışan olarak buraya gelen insanlar. Bu paylaşımı birlikte yapabiliyorlar ve o zaman işte ne kadar aktarabildiğine göre onun ne kadar hı hı. neyi hı hı. neye ilgi duyduğuna göre farklı bir bir noktaya da e, çıkmış oluyor. Sadece evet. mimarların arasından ya da tasarımcıların arasından hemen sıkışık kalmıyor. Şey enteresan bir şey. Ben ya yani kendim hem öğrencilik zamanlarımdan beri çok fazla mimarlıkken yani öğrencinin yaptığı organizasyonların içerisinde hem bulundum hem yani elimden geldiğince katıldım, gelişe takip ettim. Sonrasında daha da takip ettiğim bir şey oldu. O yüzden böyle hep bana şey gibi geliyor. Yani bu tip informal e, diyeceğim. Hani formal eğitim ya da formal eğitim ortamlarının dışındaki informal eğitim ortamları bir şekilde başka birliktelikler Doğru ortaya yani. çıkartıyor ve onlar sonrası mimarlık camiası diye bir şey varsa orada da devam eden yani ilişkiler veya işte başka oluşumlara yol açıyor. Yani Kim zaman bu hani Kimi zaman ofis açanları oluyor belki, kimi zaman ortak yarışma yapılan oluyor, kimi zaman belki ortak makale evet. yazan oluyor. O yüzden bu tip gelişimler bence girişimler evet. baya önemli. Çok kesinlikle çok dediğinizde katılıyorum. Tıp genciyle bizim yollarımızın gelişmesi <gülüyor> gibi adeta. Aslında yani bu tarz teknikleri yaparkenken bacımız amacımız hani sadece o hafta sonunda öğrendikleri değil insanların ya da bir şeyler öğrensinler ya da üretsinler değil. Hani orada kurdukları arkadaşlıklarla aslında kendini bir çevre geliştirip bir şeyler düşünüp bir şeyler ürettikleri bir ortam oluştursunlar. Ki bence bir önemli çıktısı bu oluyor. Kullanım ilişkiler oluyor ve onlar hani uzun yıllar boyunca devam ediyor. Yani umarım bunu başarabilmişsinizdir buraya gelen arkadaşlarımıza. Buradan sesleniyorum. <gülüyor> bence bu bir yandan da böyle iki taraflı işleyen bir şey. Çünkü evet. hani formal eğitimin içerisindeki eğitmen ya da işte... Akademisyen, hoca, her ne ismi varsa o o pozisyondaki insan da aslında böyle informal ortamlarda bu evet. da kendi sınırlarını başka şeyler deneme şansı evet. buluyor. O yüzden elinize sağlık. <gülüyor> en son olarak da belki daha hani gelecek için birkaç sözünüzü <gülüyor> alıp <gülüyor> hani devam edecek misiniz diye bir <gülüyor> <Ay. gülüyor> şey. Bunun için mi <gülüyor> kendi aramızda <önümüzde> konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim kuzenim çağırıyor. <gülüyor> Doluboşa ekip devam etsin istiyoruz. Biz farklı farklı coğrafyalarda ve zaman dilimlerinde olsak bile biz birlikte çalışalım istiyoruz. Umarım köyde de tekrar bir araya gelebiliriz. Hı hı. Ee, köyde gelemezse başka yerlerde. başka yerlerde <gülüyor> gelebiliriz deyip e, birazcık insanları olur <gülüyor> instagramdan takip edin <gülüyor> please subscribe <gülüyor> çok teşekkür ederiz siz katıldığınız için ya, aslında bizler teşekkür ederiz geldiğiniz için peki siz bu haftaki mimari programımız ve gelen olarak köy hakkında ne düşünüyorsunuz ya ben açıkçası köyü hani hiç daha önce gelmemiştim ama etraftan biliyordum yani hep takip ediyordum. Daha önce işte Seytelli Burcu'nun yaptığı Seytelli Kökler ve Burcu Serdar Kökler yaptığı atölyeyi biliyordum. Hem e, sanatta e, Denizgülün yaptığı atölyeyi biliyordum ama bunları zaten yani zamanları sadece duydum ve şeylerdi. Köy beni çok şaşırttı böyle bir yer olduğunu hani şey gibi nasıl diyeyim çok genç bir enerjisi var. Hani çünkü hem lise öğrencileri hem lisanst yüksek lisans öğrencileri hepsi bir arada o kendi iç döngüsü vesaire ben. Çok keyif aldım bir yandan da bu kadar şeyde çok keyif aldım çok keyif aldım diken burayı böyle ziyaretçi akınma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> <Doğru> zaten evet, yani, Yoldan geçen herkese öyle şey değil ama bir yandan da bunu görmek çok hoşuma gitti Bunun içerisinde sizin yaptığınız hani bu nasıl diyeyim matematik felsefenin alternatif bir şey olarak yani onun yanında mimarlığı da sokmak hani sanatla beraber bana iyi geldi ee, ve bu bir arada yaşam kurgusu hani çünkü bir yandan nasıl bundan bahsetmiyiz katılımcılar bir yandan evet. da köyde çalışıyorlar bu Hı -hı. hani şeyde değil hani gelip böyle hani gündüz atölyemizi yapıyoruz falan ondan sonra yatıyoruz gibi değil herkesin belli görevleri de oluyor ee, onun dışında bence çok fazla potansiyeli olan bir yer ee, atölyeleri hani mekanları hani böyle biraz hem şehirden uzak ama bir yandan kendi içinde bir ekosistemi var. Bence sizin kurduğunuz böyle e, organizasyon da gayet iyi işledi hani Hı -hı. bunu ve biraz da şans veya ben aslında şans değil de bunu biraz hep sezgilerle alakalı olduğunu da düşünüyorum yani öyle insan bir şekilde kendi çekiyor ve öyle bir gruplar kuruyor bunu sabah işte Canlarla Osmanlarla da konuşuyorduk ya yani hem biraz şans var ama bir yandan da hani bir şekilde demek ki böyle denk geliyormuş. Yok yok sezgi veya şans değil. biz planladık. <gülüyor> evet, evet, böyle evet, bir günümüz aslında. bir stoltu. <gülüyor> sonucu başımıza gelenler. Evet. Benzer şeyleri beğenmişler diye sosyal medyada. Yani böyle diyebilirim. Son olarak belki bunları söyleyip evet. <gülüyor> Katıldığınız için çok, çok teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Bizim siz bu programı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır biz teşekkür ederiz. Çok deyip bir açık mimarlık programında burada böylece bitirmiş olayım. açık mimarlıkta dolu boş ekibine İnci Sarar ve Selin Selerler Doğan'ı ağırladık. Nesin köy kollarındaki, Nesin köylerindeki mimarlık okulunu konuştuk. Programlarımızın diğer kayıtlarını Spotify'dan ulaşabilirsiniz. İyi günler.